İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayını çıkardığı dinleyicileri İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün aslında tüm dünyada küresel iklim grevi yapılıyor. Ama daha önce bu küresel iklim grevinin çağrısını yapmış olan FFF'in Türkiye'deki temsilcisi konumunda olan Youth for Climate ekibi Türkiye'de yaşanan deprem ve kayıplarımız sebebiyle bu grev tarihini biraz daha ötelemeyi doğru bulduklarını ve çok yakında yeni grev tarihinin duyurusunu yapacaklarını belirttiler. Biz yine de bugün yapılmakta olan grevin çağrısına bir bakalım isterseniz. Duyuruları okuyarak başlamak istiyorum. Fosil finansmanına son der. Çünkü yarın çok geç. Kapitalist sistem sürekli olarak karı insanların önüne koyar. Şirketin daha fazla kar hırsı ekosistemlerin ve iklimin yok olmasına neden oluyor. Aynı zamanda ön saflarda bulunan topluluklar iklim krizinden en çok etkilenenler olurken en yüksek bedeli ödüyorlar. Küresel Kuzey'in fosil yakıt finansmanı iklim krizinin yeni tip sömürünün, savaşların ve insan hakları ihlallerinin sebebidir. Kapitalist sistemin sonsuz büyüme düşüncesinde tarihsel olarak en fazla sere gazı yayanların parası iklim krizinden en çok etkilenen toplulukları büyük ölçüde etkileyen fosil yakıt çıkarımını mümkün kılarak gezegenin yok edilmesini finanse ediyor. Birçok topluluk fosil yakıt projelerine karşı Fridays for Future'dan çok daha uzun süredir mücadele ediyor küresel bir iklim adaleti hareketi olarak mücadelelerine katılmak, seslerini ve taleplerini yükseltmek bizim sorumluluğumuz. Kuzey Amerika'daki Estok Gına kabilesinin yerli topraklarındaki hidrolik kaya çatlatmaya karşı mücadele eden Meksika'daki Huasteca Potosina veya Arjantin'deki Vaca Muerta'daki yerel direnişe Uganda veya Tanzanya'da Ieykoop Bora hattına karşı direniş, Senegal sahilindeki gaz sahalarına ve Mozambik'teki LNG terminallerine karşı mücadele, Amazon'da ormansızlaşmaya ve petrol sondajına karşı Peru halkının direnişi, Güney Afrika'da yerel balıkçıların tee karşı mücadelesine kadar tüm bu mücadeleler birbiriyle bağlantılı ve amaçları finansman sağlamak. Shell, Total Energies, Repsol, Perenco... Ve Chevron gibi fosil yakıt şirketleri bu projeleri ancak bankaların, sigortacıların ve yatırımcıların kendilerine sağladığı paralar sayesinde gerçekleştirebiliyor. Oysa Uluslararası Enerji Ajansı çok netti. Paris Anlaşması'na uymak ve küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için fosil yakıt finansmanına şimdi son vermeliyiz. IPCC bu hedefe ulaşmak için önümüzde duran fırsat penceremizin çok hızlı bir şekilde kapanmakta olduğunu da hatırlatmıştı. Fosil yakıt projelerine yatırım yapmak yalnızca Paris anlaşması ve uluslararası hukuka tamamen aykırı olmakla kalmaz aynı zamanda korkunç sonuçları olan bir suçtur da. Fosil yakıt finansmanı için kullanılan her bir dolar kana bulanmış bir dolardır. Ve çevre katliamına, binlerce insanın ölümüne ve ortak evimizin ve bizimle birlikte yaşayan türlerin yok olmasına katkıda bulunur. Tüm fosil yakıt projelerinin finansmanına son verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca bu uygulamalar küresel kuzeyin iklim krizinden en çok etkilenen insanlara ve bölgelere borçlu olduğu ekolojik borcu arttırıyor. Küresel kuzeyin onlara yüklediği herhangi bir mali borçtan çok daha büyük bir borç. Bu nedenle... Tarihsel olarak en büyük yayıcılardan yani küresel kuzeyden, küresel güneyin mali borçlarını koşulsuz olarak iptal etmesini ve ayrıca iklim krizinden en çok etkilenenlere kayıp ve hasarları için tazminat ödenmesini talep ediyoruz. Fosil yakıt finansmanını sona erdirmek bir teknik kapasite meselesi değil, siyasi irade meselesidir. Kamu yatırım bankalarının ve özel sektörün fosil yakıtlara yaptığı yatırımı sürdürülebilir projelere ve yenilebilir enerjiye yönlendirmesi halinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli fon bulunmaktadır. Oy vermekten sivil itaatsizliğe kadar herkesi tabandan örgütlemeye ve kendilerine uygun eylem araçlarıyla fosil kapitalizmine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. İklim adaleti için fosil yakıt şirketlerinin, bankaların ve sigortacıların etkisini kırmamız gerekiyor. Evet, Küresel grevin bu kez ele alacağı konu fosil finansmanını sona erdirmenin zamanı oldu. Çünkü yarının çok geç olacağı. Şimdi de size Birleşmiş Milletler'in son zamanlarda sık sık farklı ortaklıklar kurmasından dolayı rahatsız olduğumuz ve uluslararası e, Friday's All Future olarak UNICEF'in son duyurusu ile de sabrımızın taştığı Formula 1 ortaklığından kurtulması için hazırladığımız çağrıdan bahsetmek istiyorum. Bu çağrı ekibinde ben de yer alıyorum. 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler tüm dünyada ekonomik, sosyal, kültürel ve insani konularda uluslararası işbirliği sağlamak üzere faaliyet yürüten toplam 193 ülkenin üyesi olduğu en büyük uluslararası kuruluştur. Son zamanlarda ise çirkin ortaklıklar kuruluyor. Bugüne kadar örneğin COP27'de UNFCCC'nin Coca-Cola ve UN Women'ın kirli şirket BlackRock ile yaptığı ortaklıklardan sonra Formül 1 UNICEF ortaklığı bardağı taşıran son nokta oldu bizim için. 10 Şubat 2023'te UNICEF diktatörlüğünün himayesinde ve fosil yakıtların kutlandığı araba yarışları düzenleyen multimilyar dolarlık şirket Formül 1 ile çok yıllık ortaklığı olduğunu duyurdu her yıl dünya çapında 22 farklı lokasyonda fosil yakıtların yakılmasına dayanan bir spor formüle 1. Bunun dünyanın en savunmasız çocuklarının kaliteli eğitime erişebilmesine yardımcı olmak ve UNICEF'in insani müdahalesini desteklemek olduğunu söylüyorlar. Ancak bu UNICEF'in değerlerini ve yetkilileriyle Birleşmiş Milletler çocuk hakları bildirgesiyle çelişkili ve bildirgenin doğrudan ihlalidir. UNICEF her çocuk için iddiasında bulunuyor ama ya iklim felaketinde hayatını kaybedenler, sürekli büyümekte olan fosil endüstrisi tarafından kaçırılıp katledilen ve soyulacak temiz hava bile bulamayanlar? Formula 1 her sezonu için 256 bin ton karbondioksit emisyonuna sebep olmaktadır. Ve herhangi bir sorumluluk taşımayarak daha ziyade hiçbir şekilde doğrulanamayan bir uygulama olan karbon denkleştirme yalanlarını kullanarak net sıfır hedefi gibi boş davetlerle yeşil badanaya devam ediyorlar. UNICEF'in çocuklar için daha iyi bir gelecek taahhütünde bulunma, çocukları ve gençleri dinleme ve ortaklarını ve bağışçılarını seçerek bu ortak öncelikleri yansıtmalarını ve bizimle el ele vermelerini sağlamak için gerekli özeni göstermesi konusunda e, sözlerin arkasında durması ve kömür, petrol, doğalgazdan küresel bir geçiş çağrısını savunması gerektiğine inanıyoruz. Bununla birlikte bu ortaklık çeşitli kapasitelerde Tanık olmaya devam ettiğimiz Birleşmiş Milletler'in kurumsal olarak ele geçirilmesine ve karı insanlardan daha değerli görmeye devam eden kurumsal hesap verebilirlik eksikliğine dikkat çektiğimiz ve endişemizi dile getirdiğimiz bir çağrıdır. UNICEF, bugünün ve yarının çocuklarına yönelik ilkelerinin ve taahhütlerini baltalayan kirli bir ortaklıkla ilerlememelidir. Artık kirli para istemiyoruz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Şimdi insanlık, sosyal adalet, eşitlik ve çok daha fazlası için savaşmak için her zamankinden daha fazla bir araya gelmemiz gerekiyor. Çünkü artık gerçek değişimin zamanı geldi. Bu yüzden bugün size SIA'dan Courage the Change seçtim. Şarkıdan sonra haberlerle devam edeceğiz. Şimdi de basında yer alan haberlere bakalım isterseniz biraz. Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin açıkladığı Şubat ayı sıcaklıklarının karşılaştırmalı verilerine göre ülkede bu yıl son 122 yılın en sıcak Şubat ayı yaşandı. Ülke Şubat ayından normalden %68 daha az yağış alırken ortalama maksimum sıcaklıklarda 29.54 derece olarak ölçüldü. Hindistanlı yetkililer önümüzdeki ilkbahar aylarında sıcaklık artışlarının sürebileceğinin uyarısını yaptı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarının ülkenin doğusu, kuzey doğusu ve merkezinin etkisi altında kalacağının da öngörülerini kaydetti. İMB, hafta başında 2023 için sıcak dalgası uyarısı yapmış, daha sonra bu uyarıyı kaldırmıştı. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan... Geçen yıl aşırı sıcaklıkların tarım ürünlerini vurması nedeniyle buğday ihracatına kısıtlama getirmişti. Öte yandan sıcaklık dalgaları ülkedeki enerji ihtiyacını da geçen yıl bazı eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı. Ardarda arda ikinci yılı yaşanacak bir sıcak dalgası buğday kolza tohumu ve nohut üretimini azaltabilir ve hükümetin gıda enflasyonunu düşürme çabalarını zorlaştırabilir. Hindistan Ekim ve Kasım aylarında Ekim ve Mart ayından itibaren hasat ile yılda yalnızca bir buğday ürünü yetiştiriyor. Daha yüksek sıcaklıklar yaz mevsiminde enerji tüketiminde arzın üzerine çıkarabilir. Hindistan Sağlık Bakanlığı da hafta ortasında tüm eyaletlere ve birlik bölgelerine gönderilen bir mektupta sıcaklıklar ülkenin bazı yerlerinde zaten olan dışı yüksek seviyelere ulaştı uyarısına bulundu. Mektup, hükümetin ülke çapındaki Sağlık kurumlarına sıcaklık ile ilgili sağlık eylem planları uygulamasını istedi. Evet başka bir haberde de Avrupa'da bu kış yaşanan ortalamanın üzerindeki sıcaklar rekor düzeyde düşük yağış seviyeleri ve şaşırtıcı derecede kar eksikliği kıtadaki Nil'leri kanalları ve gölleri endişe vereceği düşük seviyeler görünmesine yol açtı. Uzmanlar geçen yıl yaşanan şiddetli kuraklık manzaralarının tekrarlanabileceğinin uyarısında bulunuyor. Kurumuş nehir yataklarının ve küçülen göllerin görüntüleri genellikle kışla değil, yazın kavurucu sıcağı ile ilişkilendiriliyor. Ancak yıla olağanüstü sıcak ve kurak başlayan Avrupa'da, Orta ve Güneybatı Fransa, Kuzey İspanya ve Kuzey İtalya'da o dahil olmak üzere kıtanın geniş bir bölümü şimdiden kuraklıkla boğuşuyor. Bunun su kaynakları için şimdiden alarm verdiği belirtiliyor. CNN'de Kristen Edwards ve Gabi Gretenner'ın aktardığına göre, Avusturya'daki Graz Üniversitesi araştırmacıları tarafından Ocak ayında yayınlanan ve dünyanın yeraltı su kaynaklarını analiz etmek için uydu verilerini kullanan bir çalışma, Avrupa'nın su stoklarının çok istikrarsız hale geldiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılardan Thorsten Mayergür Bundan birkaç yıl önce suyun Avrupa'da bir sorun olacağını asla hayal edemezdim dedi. Ama burada su kaynakları ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bunun üzerine düşünmemiz lazım. 60 yılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşayan Fransa'da yakında su kullanım kısıtlamalarının başlayabileceği öngörülüyor. 21 Ocak'tan 21 Şubat'a kadar Arda arda 32 gün kayda değer bir yağış almayan ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı 1959'dan bu yana en uzun yağışsız dönem yaşanıyor. CIAM araştırma vakfı ile alplerin normalde %63 daha az kar yağışı aldığına dikkati çekiyor. Nehir akışlarının yıl boyu devam edebilmesi büyük ölçüde kar yağışlarına bağlı olduğundan kışın görülen kar eksikliği ilkbahar ve yaz aylarında su rezervlerini tehdit edebilecek hale gelebilir. Ülkenin ekolojik geçiş ve bölgesel uyum bakanı Christoph Becku, kış kuraklığını benzeri görülmemiş olarak nitelendirerek ülkenin alarm durumunda olduğuna uyarıda bulundu. İtalya'da ise ülkenin en ünlü su kütlelerinden bazıları kurumaya devam ediyor. Garda gölündeki su seviyesi o kadar düşük ki artık açıkta kalan bir göl yatağı şeridinden gölün ortasındaki bir adaya yürüyerek geçilebiliyor. Yağış olmaması ve gelgitlerin azalması nedeniyle Venedik'teki bazı kanalların su seviyelerindeki düşüş gondoların geçişini imkansız kılıyor. Uzun süredir sel korkusu yaşayan kent şimdi ise kuraklık sorunuyla boğuşuyor. İtalya'nın en uzun nehri olan ve Kuzeydeki tarımsal merkezin içinde geçen Po Nehri, yılın bu zamanda normalde %61 daha suya sahip. Geçen yıl İtalyan hükümeti 70 yılın en kötü kuraklığını yaşayan Po çevresindeki bölge için olağanüstü hal ilan etmişti. İtalyan çevre grubu Legambiente'nin genel müdürü Giorgio Zampetti, bir basın açıklamasında durumun daha kötüleşebileceğinden korktuğunu açıkladı. 2023 daha yeni başladı ancak aşırı hava olayları ve kuraklık seviyeleri açısından endişe verici sahneler görüyoruz. Geçen yıl en sıcak yılını yaşayarak rekor kıran İspanya'da da su kaynaklarıyla ilgili endişeler yükseliyor. Ekolojik geçiş ve demografik sorunları sorunlar bakanı Teresa Ribera yalnızca yağmura bel bağlayarak içme suyu veya Ekonomik kullanımlar için su teminini garanti edemeyiz uyarısı yaptı. Ülke sanitasyon ve arıtmayı iyileştirme ve sulamayı modernize etme önlemleriyle dahil olmak üzere su yönetimine yaklaşık 24 milyar dolarlık yatırım yapma planlarını onaylamıştı. İspanya'da 1980'den bu yana kullanılabilir ortalama su %12 azaldı ve 2050'ye kadar %40'a kadar düşebileceği öngörülüyor. Avrupa daha önce yaz kuraklığıyla sarsılmış olsa da uzmanlar son iki ayın olağanüstü kuraklığıyla kısmen yükselen ortalama küresel sıcaklıklardan kaynaklanan yeni bir gerçekliğe işaret edebilişinden korkuyor. Euro News'dan, Alas Alasdair Sandford'un aktardığına göre Fransa'nın güneybatısındaki Grauset, Gölü kıyılarına düşen su seviyeleri nedeniyle şeridin bitki örtüsüyle kaplandığı görülüyor. Yerel çiftçiler ve balıkçılar tarafından kullanılan 32 hektarlık rezervuarın yalnızca dörtte biri doldu. Elma, erik, ceviz, fındık, domates, çilek, tahıl ve diğer tohumların yetiştirilmesinde büyük ölçüde yerel rezervuarlardan gelen suya bağlı olduğu bu bölge için yeni bir kuraklığın felaket olabileceği düşünülüyor. Avrupa Komisyonu'na bağlı olan Kopernikos İklim ve Eşikliği Servisi Avrupa'daki mevcut kuraklıkların haritası Ocak ayında Güney Avrupa'nın birçok bölgesinde düşük toprak nemine ilişkin uyarılara yer veriyor. Uyarılar Orta ve Güney Batı Fransa'dan Kuzey İspanya, Kuzey İtalya, Güney Almanya'nın yanı sıra Kuzey Yunanistan ve Güney Bulgaristan'ın önemli bölümleriyle Türkiye'nin çoğunu kapsıyor. Yakın zamanda Avrupa çapında görülen ve Kuzey Romanya gibi bölgelerde şiddetli sellere neden olan şiddetli yağışlar kış boyunca uzun süren kurak dönemin yarısına merhem olmuyor. Evet ve yeni yayınlanan bir rapora göre bankalar 2021'de fosil yakıtları sağladıkları her 1 dolar için ...düşük karbonlu enerji arızına finansman desteği olarak 81 sent verdi. Ancak dünya iklim hedeflerine ulaşmak için taahhütlerini çok daha fazla arttırmaları gerekecek. Zira birkaç iklim senaryosu küresel sıcaklık artışlarını sanayi öncesi ortalamanın 1,5 derecesinde sınırlamak için... ...dünyanın 2030 yılına kadar fosil yakıtlara yapılan her 1 dolar yatırım için yenilenebilir enerjiye 4 dolar yatırım yapması gerektiğini öne sürüyor. Enerji analistleri Bloomberg ENF... Bankalarının finansmanlarını reel ekonomide ve 1,5 derece hedefine uygun hale getirip getirmediklerini değerlendirmek için enerji tedarik bankacılığı oranı olarak adlandırdıkları endeks için 1142 bankadan veri topladı. Rapora göre 2021'de enerji arızı için banka finansmanının toplam 1.9 trilyon doları buldu ve bunun 1 trilyon dolardan biraz fazlası fosil yakıtları 842 milyar doları ise düşük karbonlu enerji projelerine ve şirketlerine gitti. Başka bir rapor ise petrol hisselerindeki son toparlanmaya rağmen temiz enerji dönüşümüne liderlik eden şirketlerin son 7 yılda fosil ikıt muadillerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koyuyor. Clean 200 geçtiğimiz yılki üstün performansına en çok katkıda bulunan ilk 10 şirket ağırlıklı olarak Çin, ABD, Güney Kore ve İsveç'ten geldi. Bu şirketler arasında... Elektrikli araçlar, organik gıdalar, enerji tasarruf çözümleri ve yenilenebilir enerji temaları yer alıyor. Evet Sayın Açık Radyo bir iklim kuşağı konuşuyor programının daha sonuna geldik. Ben Atlas Sarıfoğlu ve tekrar haftaya cuma umarım daha güzel, daha yeşil haberlerle birlikte saat 2'de görüşmek üzere. Kendinize ve gezegenimize iyi bakın.